bu kişiler Ebu Bekir Sıddik'a koşarak, arkadaşının, Hazreti Peygamberin, ne dediğini duydun mu, o, bu gece Beyt-i e gidip geldiğini iddia ediyor, dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddi, bunu Hazreti Peygamber mi söylüyor, diye sordu. Onların, evet, o söylüyor, demeleri üzerine de, eğer o söylemişse kesinlikle doğrudur, karşılığını verdi.